ama بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Bir önceki dersimizde zikir meselesinden bahsetmiştik nefis teskilesinde. Daha doğrusu şöyle bir başlık açmıştık. Demiştik ki dilin kalbe ve insanın gidişatına etkisi. Yani dilin insanın hayatındaki rolü daha sonra e, İslam'da dilin yerinden biraz bahsetmiştik işte sahabenin biri peygamberimize soruyor. Kurtuluş nedir ya Resulallah dilini tut diyor. öbürü en çok neyden korkarsın diyor, peygamberimiz dilini gösteriyor. Bir başka hadiste peygamberimiz diyor insanları yüzüstü cehenneme götürecek olan dilleriyle kazandıklarından başka mıdır? İşte bir başka hadiste peygamberimiz diyor kim bana diliyle avret yerini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim demiştik. Yalnız demiştik bu hadislerden hep şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki peygamberimiz hep susmaya teşvik ediyor. Susun yani hiç konuşmayın diyor. Demiştik böyle değil. Çünkü peygamber bu hadisleri hepsini açıklayan bir hadisi var. مَنْ yu'minu billahi بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ Allah ve ahiret gününe inanan birisi ya hayır söylesin veyahut da ne yapsın veyahut da sussun. Demek ki... Dil, dilden sakındıran hadislerin bir çoğundan kasıt nedir? Hayır olmayan, boş işlerde dili kullanmaktır. Bu da nedir? Yalan gibi, gıybet gibi, boş iş gibi, çok şaka, eğlence gibi, güldürücülük gibi, işte ee, söz taşıma gibi işlerde dili kullanmaktır. Yoksa eğer dil, dil nedir? Vücudun organlarından bir organdır. Vücutla tamamen bağlantılıdır. Onun da kendine göre bazı amelleri vardır. Eğer Allah'ın ve Rasulünün istediği doğrultuda kullanılırsa, Kalbe ne yapacaktır? Parıltı nurlarından bir nur gönderecektir. Ve kalp bu şekilde sağlamlaşacaktır. Buna paralel olarak da vücutta, cesetle sağlamlaşacaktır. Yok Allah ve Resulünün istemediği bir yerde kullanılırsa, dil boş işlerde, batılda, gıybette, yalanda kullanılırsa bu zaman ne olacaktır dil? İşte Peygamberimizin bahsetmiş olduğu gibi her işlediği günahla beraber kalbe de ne yapacaktır? Kalbe de bir siyah nokta bırakacaktır. Biz bir Müslüman, kendini, ahlakını, sürükiyatını düzeltmek isteyen bir Müslüman... Dilden nasıl istifade edebilir? Bunu anlatacağız demiştik. Öyle değil mi? Ha, bunu anlatırken de tabi dediğimiz gibi yani dille e, vücuttan bir organdır. Kullanıldığı yere bakar. Ama şöyle bir özelliği var diğer organların dışında. İnsanoğlu en çok dili kullanır. Yani en çok günlük içerisinde en çok işlevi olan organ genelde dildir. İşte bunun için insan dili nerede kullanacağını bilirse bu onun faydasınadır. Yok eğer insan kullanacağı yerleri kestiremez Allah muhafaza o zaman dil ona ne olabilir? Dil onun başına bela olabilir ve Resulullah ve Vesselam da boşuna demiyor. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka bir şey değildir diyor. Öyle mi? Geçen hafta dilin güzel kullanım alanlarından birinden bahsetmiştik. Zikir demiştik. Zikrin içindeden özel bir noktaya Allah'ı isim ve sıfatlarıyla anmak, onu hatırlamak konusundan bahsetmiştik. Yoksa zikir biliyorsunuz manası çok geniş olan, kapsamlı bir kavram. Bugün de yine zikrin içerisine dahil olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim okumak, neden Kur'an-ı Kerim okumak zorundayız? Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti, Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri nelerdir? Veya bir insan Kur'an-ı Kerim okursa ne geçer, ne okumazsa ne kaybeder? Bu haftada inşallah Allah izin verirse anlatacağımız konu budur. Şimdi biz tezkiye dersine başladığımız zamanlar şöyle bir noktaya dikkat etmiştik. İnsanla Allah'ın arasına giren, insanı haktan alıkoyan iki hastalık vardır. Neydi demiştik? Şüpheler ve şehvetler şüpheler ve şehvetler demiştik. Yani insanoğlu ile Allah'ın arasına giren perde ya şehvetleridir onu alıkoyar. Öyle değil mi? Veyahut da şüphelerdir. Batılın getirmiş olduğu şüpheler insanı Allah'a iman etmekten ne yapar? Alıkoyar. Veya insan iman eder Allah'a. iman ettikten sonra şehvetler insanı alıkoyar bu defa. Onun istediklerini yerine getirmek. Demek ki iki belli başlı hastalık vardır. Hastalıklardan biri şehvettir. Öbürü de nedir? Şüphedir. İşte Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim bu iki hastalığın da nedir? Bu iki hastalığın da şifasıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben ne diyor? "Ve nenzilu mine'l-Kur'ani ma huwa şifaaun ve rahmetun lilmu'minin ve la yazidu'z-zalimin illa khasara." Biz Kur'an-ı Kerim'den rahmet ve şifa olan ayetler indiririz diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'i şifa diye isimlendiriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den rahmet ve şifa olan ayetler indiririz. Başka bir ayette Allah azze ve celle diyor ki: "Ya eyühen nasu, kad caetkum mev'izetun min rabbikum ve şifao lima fi sudur." Ey insanlar, müvakkaf ki size Rabbinizden bir mevize ve kalplerde olana şifa gelmiştir diyor. Ve Allah azze ve celle burada neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Demek ki Kur'an hem rahmettir hem de nedir? Hem de şifadır. İş şehvetler nedir? Şehvetler bir hastalıktır. Kalplerde günahların birikmesiyle beraber insanın artık insana hükmeden nedir? İnsana hükmeden şehvetler olur. İşte bu şehvetlerin ortadan kalkması için bu hastalığın giderilebilmesi için bir müminin bol bol ne yapması lazımdır? Bu hastalığa alternatif olan manevi şifa yani Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyup kalbini ne yapmalıdır? Kalbini mualece etmelidir. Aynı şekilde dedik veyahut da insana haktan alıkoyan, Allah'tan alıkoyan nedir? şüphelerdir. Öyle değil mi? Batıldan gelen şüpheler. Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Vekul ca'a'l hakku ve zehaqal batil. İnnel batile kana zehuka." Deki hak geldi, batıl yok oldu ve batıl yok olmaya da mahkumdur. Allah'ın hak geldi dediği şey nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Batıl yok oldu dediği şey nedir işte? Şüphelerdir. Müşriklerin içerisinde debelendikleri şirklerdir. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize gösteriyor ki Allah'ın yanında batıla karşı duran şey Kur'an-ı Kerim'dir. Şüphelere karşı duran, şüpheler hastalığına karşı olan şifa da yine Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an'ın birkaç yerinde bu tekrarlanıyor. Biz hakkı batılın üzerine atar ve onu yerle bir ederiz diyor Allah. Hakkı batılın üzerine atarız dediği ayetler genelde müşriklerin şüphelerine cevap vermiş olduğu ayetlerdir Allah Azze ve Celle'nin. Allah ve Kur'an-ı bu kitabı hidayet rehberi olarak isimlendiriyor. Huda diyor bu kitaba. Yani yol gösteren diyor, hani batılın içerisinde, batılın karanlığında insana yol gösterendir. Rahmet diyor, küfrün, zulmün, şirkin karanlığında insanlar için bir aydınlıktır rahmet, öyle değil mi? O zaman insanın başına bela olan iki musibet vardır. Şehvetlerdir ve şüphelerdir. İkisinin de şifası nedir? Öz olarak, ikisinin de şifası Kur'an-ı Kerim'dedir. Bir Müslüman eğer bu şüpheleri ve şehvetleri yok etmek istiyorsa bol bol kalbini ne yapmalıdır? Bol bol kalbini Kur'an-ı Kerimle mualece etmelidir. Tabi nasıl Kur'an-ı Kerim okuma, onu inşallah ne yapacağız? Onu yavaş yavaş anlatacak dersin içerisinde. Yine peygamber vesselam bu kadar hayırlı olmasına binaen, yani bu kadar faydalı olsa gerektir ki Peygamberimiz diyor ki men مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ Sizin en hayırlınız nedir? Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve aynı zamanda da öğretendir. Şimdi aslında burada şöyle bir nokta vardır. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve aynı zamanda öğretendir. En hayırlımız gerçekten Kur'an-ı Kerim'i öğrenendir yaşa bilmek için tabii kuru kuruya öğrenen değil ve öğretendir. Neden öğretendir? Çünkü Kur'an-ı Kerim öğreten bir insan başkasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'le yüzyıllar yıllar dahi sonra olsa onun ecrini tekrardan kendisi de alır. Hani normalde al Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ya: "İza mâte ibnu adam, inqata'a anhu amalehu illa an 3." Eğer i̇bn Adem öldüğü zaman diyor, onun şeyi kapanır, amel defteri kapanır. Kapanmıştır, bitmiştir. Üç kişi müstesna diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ya sadakayı cari olacak, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيَهُطَ kendisinden istifade edilen bir ilim. E adamın Kur'an-ı Kerim öğrettiği bir insan, Kendisinden istifade edilen nedir? Kendisinden istifade edilen bir ilimdir zaten. İnsanlar ondan istifade eder. İnsanlar da ne yaparlar? Kur'an-ı Kerim öğrenirler. Ve buna binaen de işte ne diyor Peygamberimiz? ve <gülüyor> Aynı zamanda düşünün. Şimdi siz adamın birine Kur'an-ı Kerim öğretiyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabi okumak ne demek? Bir de ona inmek lazım. Peygamberimiz diyor, kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, من قرأ من كتاب الله حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها kim diyor Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir tane sevap vardır. Ve her sevap da on katıyla insana verilir. Hani normalde Allah bire karşı on veriyor ya insana. Bire karşı da on verilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani siz bir harf okuyorsunuz. Hani on tane alıyorsunuz. Ve sonra şunu diyor Peygamberimiz. Ben elif, lam, mim tek harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim ise bir harftir. Yani bir elif, lam, mim deyince otuz tane sevap zaten alıyorsunuz. Mesela bir de bunu hafızlık yapan, hafızlık yaptıran bir bir ayeti bir sayfa yüzlerce defa okuyan, tekrarlayan, okutturan, dinleyen insanı halini düşünün. Kur'an muallimlerinin hali nedir? Kur'an muallimlerinin hali başkadır. Çünkü Allah'ın kitabıdır ve bunu öğrenen, öğreten insanları ayakta tutanlar Kur'an muallimleridirler. Bundan dolayı da ecirleri nedir? Bundan dolayı da ecirleri bu kadar büyüktür. Ben bunu öğretiyorum Kur'an-ı Kerim'ini mesela. Bu adam Kur'an-ı Kerim'ini öğreniyor. Şimdi her her haftan aldığım sevap bir yana. Allah'ın zaten hoşuna gitti bu amel. Onun kitabını, onun kelamını insanlara öğretiyorum. Bu da bir yana, bunu da bir tarafa koyduk. Bu adam her okuduğunda benden sonra bunun da ben yine ecrini alacağım, bu da bir yana. Bu adam başkasına öğrettiği zaman أَسَّبَبُكَ fail, Sebep her zaman fail gibidir yani bir şeye sebep olan onu yapan gibidir. Onun da ben ecrini alacağım aynı zamanda. Öyle değil mi? Bir de İslam'da güzel bir yol açmak, her ona gelen tabi olanın da ecrini alıyorsunuz, Müslüm'deki hadiste olduğu gibi. Ve ikinizin ecrinde de ne olmuyor? İkinizin ecrinde de kesinlikle bir kısalma olmuyor. Ha ondan dolayı şimdi niye bu kadar ecir var? Çünkü Kur'an okutmak zordur. Kur'an öğretmek zordur. Sabır istiyor. Yani gerçekten bir insana Kur'an-ı Kerim öğretmek ciddi manada sabır istiyor. Bundan dolayı da ecri bu kadar büyüktür. Ve Kur'an kıyamet günü insanların böyle perişan olduğu bir dönemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, "İkra'u'l-Kur'an fe innehu yati yawmı'l-kiyâmeti şefîan sahibi." Kur'an-ı Kerim veya şefîan li sahibi. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Muhakkak ki kıyamet gününde kendini okuyana şefaatçi olarak gelecektir. Yani hani insanın bir şefaat umduğu gün var ya, kafirlere şefaat edilmediği, sadece Allah'ın rıza razı olup da kabul ettiklerine, izin verdiklerine şefaat edildiği yerde Kur'an-ı Kerim kendi ehline ne yapacaktır? Kur'an-ı Kerim kendi ehline şefaat edecektir. Bir de ayrıyeten yani Kur'an-ı Kerim'in normal okumanın hani faziletlerinden insan faziletlerine değinecek olursa mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor içerin içerisinde Bakara Suresi'nin okunduğu eve şeytanlar yaklaşmaz diyor. İçerisinde Bakara Suresi'nin okunduğu eve şeytanlar yaklaşmaz diyor. Yine aynı şekilde mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam biliyorsunuz sürekli işte ihlas nas bir de Felak suresini üçer defa okuyup, avuçlarının içerisine üfleyip kendi cesedine sürerdi. Ve aynı zamanda hastalandığı zaman da bunu Hz. Ayşe'ye yaptırıyor. Hz. Ayşe vazgeçmiyor. Biliyorsunuz peygamberimize sihir yapıyor bir Yahudi ve Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle muavviz indiriyor. Peygamberimiz bununla kendini rukiye yaparak, şer'i bir yolla kendini ne yapıyor? Kendi hastalığından kurtulmuş oluyor. Aynı zamanda ayet el biliyorsunuz. Sabah okunduğu zaman, akşamı akşam okunduğu zaman sabaha kadar insanı şeytanlardan koruyan ayettir. Veya Bakara suresinin son işte A'menen Rasulü'yü biliyorsunuz. Okunduğu zaman mesela gece okuyana sabaha kadar şeytanlardan ve cinlerden nedir, belalardan bir korumadır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu tip e, ayet ve hadislerle ilgili şeyleri biliyorsunuz. İşte, Kehf Suresi'nin ilk 10 ayeti Cuma günü okunduğu zaman işte Deccal'ın fitnesinden emin olma gibi hadisler veya ayetler. Şimdi bunlar aslında bunları düşündüğünüz zaman bunların mecmuası size şunu gösterir. Yani Kur'an-ı Kerim aslında insanlara musallat olmaya çalışan cinler ve şeytanlar işte sihirbazların sihri, işte üfürenlerin üfürükleri işte düğümleyip de dü ondan sonra onlara üfürenlerin <gülüyor> insanların vesveselerine karşı ve insana musallat olmalarına karşı insan için nedir? İnsan için bir korumadır. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın sabah zikirlerine, akşam zikirlerine, gece yatmadan önce sabah kalktığında bu duaları okumasının sebebi de budur. Aslında hani şeytan zaten insanlara musallat olacağını ki cinler de, şeytan zaten cinlerdendir, bunlar bir taifedir. İnsanlara musallat olacaklarını söylüyorlar. Tabi, e, i̇nsanoğlu kendini korumasını bilmeyince, Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın kelamıyla bunları kendinden ve ehlinden uzaklaştıramayınca musallat oluyorlar. Niye buraya değindim yani? Niye özellikle bu konuya değindim? İnanın ki iki günde bir mutlaka bir vaka geliyor yani. hani işte hocam şuna okusan buna cin değmiş, yok işte buna cin çarpmış, yok buna cin girmiş falan filan. Ya arkadaş biz cinci değiliz. Yani eğer gerçekten kendini şey yapmak isteyen varsa Allah'ın Kur'an'ı Kerim'de belirtmiş olduğu neler vardır? Kur'an'ı Kerim'de belirtmiş olduğu işte bazı ayetler ve Resulullah bu ayetlerin insanı koruyacağına dair hadisler söylemiştir. Ve bu hadisler sahih kaynaklarda vardır. Ha bunları okuyun. Mesela bir tanesi işte konuştum. Dediler işte adamda 25 yıldır cin var. Yani adam perişan bir vaziyette. İşte adamla biraz konuştuk. Adam Kur'an okumayı bilmiyor. Adam Kur'an okumayı bilmiyor. Ondan sonra adam dua yapmayı bilmiyoruz. Adam müs, yani tevhidi biliyor ama bunları öğrenmemiş. Sabah kalkıyor televizyonu açıyor, akşam yatıyor televizyonu kapatıyor. Şimdi niye cinler bu adam niye bana mı musallat olsunlar yani? Niye ben cin olsam ilk başta bu adama musallat olurum yani. Akşama kadar işte fuhşiyat ekranının karşısında otur. kuran i̇şte Kur'an'ı Kerim'den hiçbir şey bilmez, seni koruyacak hiçbir şey bilme. Kimden yani cin kime musallat olacak ki? Bu adama musallat olmayıp da kime musallat olacak? Yani bu toplumdaki hastalık doğrudur. Sebebi de Kur'an'dan ve işte insanı koruyacak olan zikirlerden toplumun uzaklaşmasıdır. Mesela yine işte biri evlenmiş hiç çocukları olmuyormuş. Yani daha doğrusu şöyle bir olay olmuş 5-6 yıldır bunlar evliler. hiçbirbirlerine birbirlerine yakınlaşamamışlar daha. Yani kadınla eşi hiçbirbirlerine birbirlerine yakınlaşamamışlar. İşte konuştuk biraz dediler durum böyledir böyledir. İşte dedim muska var mı üstünüzde dediler var. Bir tane kadın çıkardı bir tane adam çıkardı. İki tane muska, muskayı bir açtım. Muskanın içine yazıyor. Errico. İşte aynen böyle ferrico. Cin isimleri yazmışlar muskanın üzerine. Bir muskanın altına da yazmışlar ki Haydi için şifa sizden. Şimdi muskacılara cinler ya, cinler yardımcı oluyorlar ya veya işte sihirbazlara cinler yardımcı oluyorlar veya işte bu üfürükçülere cinler yardımcı oluyorlar ya cincilere. Cin hiçbir zaman sihrin gerçekleşmesi için adamı küfre sokmadan cin ona yardım etmez. Cinler Hiçbir zaman karşısında yani bu istikrayla, araştırmayla sabit olan bir şey. Bu işle uğraşanlar, mesela ne diyor cin? Allah'ın diyor şu şu ayetlerini kağıda yaz, affedersiniz, üzerine küçük abdestini yap, götür bir kanalizasyon çukuruna at diyor. Şimdi bu küfür ya, cin onu küfre sokacak ya. Veya diyor git falan cinin adına bir kurban kes. Git falan kabrin üstüne bir kurban kes, onun adına bir kurban kes, ondan sonra gel. Şimdi herhalde bunun sahibi de yaptırdıkları muskaya da cinler bundan bir kurban kesmesini istemiş çünkü şifa Allah'tan demiyor. Haydi için şifa sizden diyor. Artık kime hitap ettiği artık grup kimse bilmiyorum da onu yapan da yaptıranın da müşrik olduğunu çok iyi biliyorum yalnız. Yani adamın orada neyi kastettiğini şöyle bir kağıt üzerine cin isimlerini yazmış. Ben dedim ki. Valla dedim yani ben şimdi size birkaç tane dua vereceğim yani benim başka yapabileceğim oturup bir şey yazıp üfleyecek püfleyecek halim yok. Size bir tane dualar yazacağım. Bu duaları her sabah akşam okursanız işte Kur'an-ı Kerim'den Hz Musa'nın sihri bozan ayetlerinden olur. Tabi sonra duydum işte iki tane muska çıktı. Nokta bir şirk içerisinde zaten. Çünkü muskalar cinlere yapılmış. Nokta iki biri namaz kılmıyormuş. Yani hiç aynı zamanda sabahtan akşama kadar televizyon karşısındaymış kadın özellikle. E şimdi... İbn-i dediği gibi kalbinde iman nuru olan, kalbi iman nuruyla parıldayan adama cinler yaklaşamaz. Çünkü cinin şeytanın insana hakim edebilmesi için gireceği yer orasıdır. Allah'ın nurunun olduğu bir yere küfrün karanlığı giremez zaten. Böyle bir şey imanla küfür bir yerde birleşmez, karanlıkla aydınlık bir yerde birleşmez. Bu insanlara genelde bakın Kur'an-ı Kerim okumayan, işte yapılacak duaları bilmeyen, bu noktada sakınılacak duaların hangisi olduğundan habersiz olan insanlardır. Böyle olunca da cinler ve şeytanlar bunlara musallat oluyorlar veyahut da bunlara cin ve şeytan gönderenler, yani bu cincilik yapanlar. Allah Allah laneti onların üzerine olsun. Bu tip insanlar çok rahat cinlerini bunlara ne yapabiliyorlar? Musallat edebiliyorlar. Bunun sebebi de nedir? En çok piyasada hatta mesela artık işin esprisi bile olmayacak köşeyi dönmek istiyorsan bir yer açıyorlar. İki de şey okudun mu? İki de böyle e, dua okudum mu diyorlar tamam yani günlük cirom 500-600 milyon şaşmaz şimdi neden kaynaklanıyor bu demek ki toplumda böyle bir bela var toplumda böyle bir musibet var tabii bir de ihtikat da bozuk olunca e, şeyhin biri anlatıyor işte Arap şeyhlerinden biri gittim diyor bir camiye girdim baktım diyor camide bir karabalık var diyor acayip ismi Muhammed Hassan bunu anlatan şeyhin. camide acayip bir karabalık var diyor. Sordum diyor dedim şey mi var bugün bir ders mi var bir alim mi gelmiş falan dedim diyor. Yok dediler. E ne var dedim diyorlar bir, ka, işte başka bir merkez şehirden bir tane hoca gelmiş cin, cinci yani cinleri muhalece ediyor. Ama yer yok diyor caminin içerisinde. Neyse diyor ben de oturdum. ben yani Ne olacak diyor. Biri geldi çocuğum olmuyor bende cin var. Öbürü geldi başım ağrıyor bende cin var. Öbürü geldi dişim ağrıyor bende cin var. Yani artık Allah şeyden çıkmış. Allah aradan çıkmış, her şeyi cinler yapıyor. Zaten itikadı bozuk olan cahiliye şirk toplumu. Bir de bunun yanında yani muahit olanlar için konuşuyorum ben yoksa toplum için konuşmuyorum. Adamın şey olmayınca Kuran-ı Kerim ve işte Muavizeten gibi surelerle kendini bunlardan korunamayınca maalesef çok ilginçtir. Tevhid ehlinde bile böyle şeyler görülebiliyor. Bu da nedir işte? Kur'an-ı Kerim'in faydasını gösteriyor. Yani sürekli Kur'an okuyan bir insana, sürekli Kur'an'la kendini donatan bir insana cinlerin yaklaşması ne değildir? Cinlerin yaklaşması mümkün değildir. Ve size hani belki sakalınızdan dolayı veyahut da işte hoca diye bildiğinizden dolayı biri gelip sorarsa böyle bir vakıa hani oluyor çünkü yani. cin eli sünnetin itikadında da bu var, Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Hani ne yapacağız diye insanlara yol göstermeyin. Sadece deyin ki arkadaş bir Müslüman ol, muvahhit ol. Yani bunun birinci çözümü itikadını düzel. İtikad düzelecek. Nokta iki kendi kendini şey yap. Yani kimsenin seni mualece etmesine lüzum yok. Allah'a tevekkül et. Bu duaları sürekli sabah akşam oku. Yani ve bu da tecrübeyle sabit birçok insana ney var? Birçok insana bunun faydası oluyor. Yani bu şekilde itikat ettikten sonra bakıyorsunuz adama ne oluyor? Bakıyorsunuz adama faydası oluyor. Veya özellikle yeni, yeni mesela küçük doğan çocuklarda genelde korkma hastalığı, ağlama hastalığı işte e, sanki birileri çocukları korkutuyor gibi bir hal var. Bir çocuğun işte müzik yerine, televizyon yerine Koy yanına artık bir müzik seti mi koyarsın, visidi mi koyarsın, aç Kur'an-ı Kerim'i, çocuk 3-4 yaşına kadar, bazı şeyleri akledene kadar sürekli, sürekli ama şey olsun, Kur'an-ı Kerim kulağında olsun çocuğun. Yani çocuk hep içine, kalbine Kur'an-ı Kerim gitsin, başka bir şey gitmesin. Allah'ın izniyle bu tür insanlara ne olmayacaktır? Ne şeytanlar, ne cinler, ne ok, üfleyenlerin üfürü, ne bağlayıp üfleyenlerin bağcılığı, bunlara Allah'ın izniyle diyorum tekrardan zarar vermeyecektir. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'in kalplere şifa olduğunu, bedenlere şifa olduğunu, batıl ve şüphelere şifa olduğunu, kıyamet gününde insan ecrini yükselttiğini, kıyamette insana şefaatçi olarak geldiğinden bahsettikten sonra nasıl bir Kur'an okumayla insan Kur'an-ı Kerim'den faydalanır? Yani şimdi asıl mesele bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında bir sıkıntı yok aslında. Herkes Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyor veya dinliyor da fakat Kur'an-ı Kerim'i okumanın, Kur'an-ı Kerim'i ee, çünkü hani Hazreti Osman diyor ya, lahuttan hurat kulubukum ma şabi'at min kelami rabbikum. Eğer kalpleriniz bir temizlense diyor, Rabbinizin kelamından doymazsınız diyor. Mesela İbni Mesud diyor ya, sizden biri Allah'ı sevdiğini anlamak istiyorsa diyor, nefsini Kur'an-ı Kerim'e arz etsin diyor. Eğer Kur'an'ı severse, bıkmazsa Allah'ı seviyor demektir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır diyor. Hazreti Ali diyor ya, konuşmak istiyorsan Allah'la sürekli Kur'an oku diyor. O onun kelamıdır, onun münacatıdır diyor. Şimdi bizde böyle bir sıkıntı var. Bir, Kur'an-ı Kerim, ard Osman'ın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'den doymak bir yana ikinci, üçüncü sayfada bıkıyoruz yani doymak bir tarafa. Kendimizi Kur'an-ı Kerim'e arz ettiğimiz zaman Allah muhafaza yani pek ilerleyemiyoruz. Bir yerde işte adam diyor yani ben diyor günde bir hizip. Kur'an okuyorum diyor. Yani böyle Hazreti Osman bir rekatta bazı eserlerde Kur'an-ı Kerim'i diyor Yani gece namazında mesela şeyde tam makamın yanında durduğuna ve işte tek, reka tek rekatta namaz kıldı şeye. E tek rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğine dair rivayetler var. Tabi diyeceksiniz ya olur mu hani Peygamberimiz üç günden az yapma diye. Yani ben de başta şaşırmıştım bu eserin zayıf olduğuna inanıyordum. Daha sonra i̇bn Kesir'den yani birçok yoldan diyor Hz. Osman'ın tek rakatta Kuran-ı Kerim'i bitirdiğine dair rivayetler var deyince ben de kalbim mutmain oldu bu noktada. Şimdi günde bir hizip okumak nedir yani? Günde bir hizip okumak nedir? Adam mesela günde bir hizip okuduğunu söylüyor ve bunu çok büyük bir amelmiş gibi telakki ediyor. Bu da şeytanın az ameli insanın gözünde büyütüp insana temenni yoluyla insanı kandırması vardır ya. Bu da odur işte. Adam bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Kur'an-ı Kerim'i bitiyor Seleften bir çoğundan Ramazan'da mesela 20 tane hatim yaptığına dair gelenler var. 10 hatim yaptığına dair gelenler var. E bizim Genel olarak na Ramazan'dadır. Ramazan'da başlarız. Ya bu da normalde bir şeydir ha. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece Ramazan'a taksis etmek bu da bir bidattır yani. Ramazan'ın dışında hiç Kur'an okumayıp sadece sanki Kur'an Ramazan'da veya Perşembe gecelerinde indirilmiş gibi okumak bu da başlı başına dinde sonradan çıkarılmış olan insanları Kur'an'dan uzaklaştıran bir bidattır. ha. Şimdi bu Kur'an'a doymamak için, bu Kur'an'ı okudukça lezzet almak için biz de böyle hani aman tek kalayım da Kur'an okuyayım, aman gideyim çekileyim de Kur'an okuyayım veya mesela Kur'an'ı seven adam bol ezber yapmaya çalışır. Hani bol bol okuyayım diye ezber yapar. Yani bu bunu yapabilmek için şimdi bazı şeyler yapmak lazım. Alimler Kur'an-ı Kerim okurken başlamadan ve başladıktan sonra bazı edepler zikrediyorlar. Yani insan yapması gereken şeyler diye. Mesela başlamadan önce abdest almak. Şimdi hani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim abdestli okunur mu, okumaz mı? Bu fıkıhta ihtilaflı bir mesele ama en efdal olan tabii şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'i neyle okumaktır? Kur'an-ı Kerim'i abdestli okumaktır. Çünkü okurken abdest almaya kalkan bir insan demek ki bu kitabı tazim ediyor demektir. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yerde tutmak. Yani velev insana ağır da gelse Kur'an-ı Kerim'i o anda yüksek bir yerde tutmak. Başlamadan önce. Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yerde tuttuğumuz gibi sessiz bir ortam seçmek. Yani fazla böyle kafamızı, kalbimizi meşgul etmeyecek sessiz bir ortam seçmek. Ve başlamadan önce... Kur'an-ı Kerim'e e, aklımızda bulunması gereken şeyler hani Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilelim diye Kur'an-ı Kerim'i tazim etmek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tazim etmek nedir? Kur'an'ı elimize aldığımız zaman bunun bir beşer kitabı olmadığını, bunun Allah'ın bir sözü olduğunu, Allah'ın bu sözle bizi karanlıklardan aydınlığa çıkardığını, bu söz olmasaydı bizim de diğer müşrikler gibi ebedi cehenneme gideceğimizi, bu manaları kalpte toplayıp güzelce yani bu şekilde düşünüp, böyle Kur'an okumaya başlamak. Şimdi bir de bir kalbin Kur'an-ı Kerim'e bu bakış açısıyla baktığını düşünün. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. Bir kalbin Kur'an-ı Kerim'e bu şekil baktığını düşünün. Yani bu kitap olmasaydı, Allah bu kitabı indirmeseydi, bu kitaptaki ayetler yol gösterici olan, rahmet olan ayetler olmasaydı, ben de Mekke toplumunun müşrikleri gibi bir müşrik olarak hayatıma son verecektim. Kur'an-ı Kerim'e böyle baktığınız zaman kalpte zaten yerini alır o kitap. Yani artık kalp ona farklı bir şekilde, ondan gelen manaları, ondan gelen o sesi, o ritmi kalp farklı bir şekilde içerisine alacaktır. Böyle olduğu zaman ki zaten Allah-u Teala diyor وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ fe فَإنَّهُ, فَاِنَّهُ مِنْ تَقْوَ kulub Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalbin takvasındandır diyor Allah Azze ve Celle. Ki Allah'ın en büyük şiarıdır, Allah'ın kelamıdır, Allah'ın... Konuştuğu kelamıdır. Kendi sesiyle ona layık olan sesiyle konuştuğu kelamıdır. Ve insanın bunu ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Yani ben beşer sözünü değil Allah'ın kelamını okuyorum. Belki hani açtığınız zaman e, işte itikat kitaplarını veya fırak kitaplarını selef alimlerinin kuran Allah'ın kelamı mıdır? Mahluk mudur? Adam ölmüş bu uğurda yani. Adam bu uğurda canını vermiş İmam Ahmet gibi. Gördüğü işkenceler sonucunda. Belki size biraz tuhaf gelebilir. Hani ya bu kadar da... Bir Kur'an'da ya mahluk diyelim, Allah'ın kelamı diyelim gibi işte onların yanında Allah'ın kelamı yani Kur'an'ın değeri, Kur'an'ın ehemmiyeti buydu. Bir kelime yüzünden sırf o kitap Allah'ın kelamıdır diyebilmek için birçoğu hapse girdiler, birçoğu işte işkenceler gördüler. Tabi en meşhuru İmam Ahmet olduğundan hep bu zikrediliyor. Yoksa tabakat kitaplarında bu fitnede onun gibi birçok alim zarar görmüştür. Bir de o en sona kadar sebat ettiğinden dolayı sürekli onun adı zikredilir. Yani velhasılı kelam Kur'an'a başlamadan onu tazim etmek. Tazim de neymiş? Bu Allah'ın kelamıdır, beşerin kelamı değildir. Öyle bir kelamdır ki Allah bununla beni Müslüman yaptı. Bununla beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. Ve bu olmasaydı ben de müşrikler zümresinden olacaktım diye düşünerekten ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'i tazim edip bu şekilde düşünerekten Kur'an-ı Kerim'e başlamak. Nokta iki, kalbi boşaltmak. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i tazim ettik kafamızda. Bu defa kalbi boşaltacağız Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce. Yani kalbi boşaltacağızdan kastım şu. Şimdi Allah diyor ya, Allah bir insanın içerisinde iki kalp yerleştirmemiştir Ahzab suresinde. Şimdi insanın içinde gerçekten iki kalp yoktur. Bunun manası insan aynı anda iki şeye birden odaklanamaz. İnsan bir şeye odaklanabilir. Ha biz de Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman genelde hani faydalanmak için değil de olması gerekiyor ya biz muvahhidiz en azından yani bir hizip okumamız gerekir. Düşüncesiyle okuduğumuzdan dolayı bir türlü Kur'an-ı Kerim'den istifade edemiyoruz. Ama bunun yerine böyle değil. Ben bu Kur'an'ı okuduğumda bu bana kıyamette şefaatçidir, bu benim evimden şeytanları uzaklaştırır, benim amel defterimi dolduruyor bu Kur'an ya. O harf başına 10 tane sevap ve birçok hadiste diyor ya Allah, Allah istediğine daha da fazla arttırır. Allah daha fazla arttırabilir bunu diye düşünerekten ve aynı zamanda bu benim menhecimdir, ben buna tabi olarak diğer fırkalardan, sapık fırkalardan kurtuldum diye düşünüyorsunuz. kalbi Kalbe bu manaları yerleştirmek lazım. O an dünyalıktan, ailede olan sorunlardan, arkadaşlarla olan sorunlardan, iş, arkadaş her şeyle alakayı kesmek lazım. Hani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani tabi وَلِلّٰهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَىۜ Allah'a en yüce misal vardır. Bir kralın huzuruna gireceksiniz ve kralla konuşurken hem eşinizle sabahki tartışmanızı hem arkadanışlarınızla olan sorunlarınızı hem patrolla olan sorunlarınızı bunları düşünerekten adamla konuşacaksınız. Kralla konuşacaksınız. Yani onunla o bir şey diyeceksiniz karşılık vereceksiniz. Bu nedir? E bu mümkün değil. Adam sizi kendi huzurundan kovar zaten. E Allah bunlardan daha daha yüce değil midir? Allah bunlardan daha daha kalbi boşaltmaya layık değil midir? Allah bunlardan daha çok fazla bize nimet vermemiş midir? En büyük şirk toplumunda bize Allah cahiliye toplumunda tevhid yolunu göstermiştir. Bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Yani kalbi boşaltmaya değmez mi? Sessiz bir ortam seçmeye değmez mi? İşte kalbi Allahla, Kur'anla Kur'anın manalarını anlamayla insan arasına girebilecek her şeyden ne yapmaktır? Boşaltmaktır ve hatta mesela bazı alimlerden, şeyden sahabelerden şöyle bir rivayet var diyorlar mesela İkrime İbn Abi Jil. Ee, Müslüman olduktan sonra Kur'an okumadan şey dermiş ''Bu benim Rabbimin kelamıdır, bu benim Rabbimin kelamıdır'' başlamadan önce Önce bir kendini terbiye edermiş ''Bu benim Rabbimin kelamıdır, bu benim Rabbimin kelamıdır'' diye Hani böyle bir tazim edermiş ondan sonra başlarmış ki ne yapabilsin anlayabilsin Demek ki nokta bir önce bir Kur'an-ı Kerim'i tazim edeceğiz Tazimin, Tazimden kastımı anlattım Nokta iki ee, ne yapacağız? Nokta 2. Tazim ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i kalbi boşaltacağız. Sessiz bir ortamla kafadaki düşüncelerini artarak kalbi ne yapacağız? Kalbi boşaltacağız. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Tabi şimdi e, konunun sonunda değineceğim. Arapça bilmeyenler ne olacak diyeceksiniz. Oraya da geleceğim. Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. ya yani şimdi bundandır ki yani Kur'an-ı Kerim'i hani Allah Azze ve Celle'le Hakla batılı kabul etme ve etmeme noktasında genelde işi Kur'an-ı Kerim'i düşünmeye ve düşünmemeye bağlar. E fele yetedberunel Kur'an am ala kulubing yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmezler mi? Onların kalplerinde mühür mü vardır? diyor Allah Azze ve Celle. yetefekkerun e fele yaqilun? Yani onlar tefekkür etmezler mi? Onlar akletmezler mi? diye Allah Azze ve, Celle ve Allah akıl sahiplerini överken Kur'an-ı Kerim'de yere ve göğe bakıp da tefekkür edenler. Yani Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın ayetleri onlara geldiği zaman Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyenler. Hani Allah'ın övdüğü grup bunlardır. Müşrik grup nedir? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yüz çevirenler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman tefekkür etmeyenler. Kalpleri mühürlüymüş gibi böyle hani Allah'ın isimlendirmesiyle affedersiniz. Hayvanlar gibi olanlar. İşiten, göz, i̇şiten kulakları, gören gözleri, anlayan kalpleri olmayanlar. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'i yapmayanlardır? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in manalarını tedebbür etmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne yapmayanlardır? Düşünmeyenlerdir. Ve hakla batıl ehlinin arasındaki en büyük özellik de budur. Hakkı kabul edenler Allah'ın ayetlerini düşündüklerinden dolayı, hakkı kabul etmeyenler de yüz çevirip düşünmediklerinden dolayı nedir? Biri Müslüman olmuştur, hidayet ehli olmuştur, öbürü de küfür olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim bakın Allah Azze ve Celle Peygamberimizden Kur'an okumasını isterken ne diyor? وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i tane tane oku Muhammed. Kaidelerine uygun oku. Tane tane oku diyor. Öyle değil mi? Ve Peygamber'e şunu gösteriyor Allah. اِنَّنَا شِئَةَ اللَّيْلِهِ اَشَدُّ وَطْعَنْ وَاَقْوَ مُقِيلًا gece okumasından bahsediyor. Yani gece namazı ve gece okuması. Çünkü gece sessiz olduğundan dolayı insanın gene de uykudan kalktığından kafasında pek bir sorun olmadığından dolayı Allah namazı da Kur'an'ı da gece teşvik ediyor. Sebebi nedir? Çünkü o anlamada daha şiddetlidir ve yavaş yavaş okuyuyor diyor ya Allah Azze ve Celle. Ve bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuma şekli. Hani sorabilirsin sizin için Peygamber'de güzel örnekler vardır. Peygamberimizin Kur'an okuması mesela sahabenin bir dörkanı hani, e, onun okuması uzataraktı. Sonra diyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin mesela yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ta sonu uzatıyor Peygamberimiz. Tane tane okuyor. Aynı zamanda mesela Peygamberimiz öyle bir okurdu ki harfleri sayabilirdin diyor başka bir sahabe. Şimdi bunlar nedir? Demek ki Peygamberimizin düşündüğünü, geçmediğini, ayetlerin üzerinde tedbbür ettiğini göstergesidir. Çünkü yavaş yavaş okuyan bir insan nedir? Ya yanlış okuduğundan yavaş yavaş okur, okumayı bilmediğinden veya düşünmek istediğinden dolayı yavaş yavaş okur. E Peygamberimiz zaten kendi dili olduğundan e kötü okuması gibi bir şey söz işte konusu değildir. Aleyhisselatü vesselam düşünerek okuyor. Sahabenin biri diyor, onunla namaz kıldım diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselamla beraber hiçbir rahmet ayeti gelmedi ki mutlaka istedi, hiçbir cehennem ayeti gelmedi ki mutlaka Allah'a sığındı diyor. E bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Peygamberimiz gafil gafil okumuyordu Kur'an'ın. Haşa ve kella, düşünerek manalarını tedbir ederek her ayetin Fıkına vakıf olaraktan her ayette gereken neyse onu yerine getirerekten İbn -i Mesud diyor ya bana dedi ki bana Kur'an oku. Kur'an okudum diyor. Nisa suresini okuyor. Ta ki şey ayetine gelindir ve cinna bike ala haula şehide. Hani biz o günler ümmetten bir şahit getireceğiz ve seni de bunlara şahit getireceğiz dediğim zaman yeter dedi İbn Mesud ve baktım gidiyor peygamberimiz ağlıyor. Niye? Seni onlara şahit getireceğiz. Peygamberimiz kendi şahitlik yapacağı anı düşünüyor mesela. Kendi şahitlik yapacağı anı düşündüğü anda gürgür ağlamaya başlıyor. Nasıl şahitlik yapacağım? Hazreti Ayşe'nin rivayetlerinde ta böyle şey sakalı ıslanana kadar gece mesela namaz kıldığı zaman ağlayan bir peygamber. Öyle değil mi? Veya da secde ederdi diyor. Secdeden kalktığında bir bakardım ki işte o secdesi yani musallası namaz kıldığı yeri sırısıklam olmuş diyor. Veya diyor tencere kaynadığında çıkardığı ses var ya, peygamberimiz namaz kıldığında öyle ağlardı ki ondan o ses duyulurdu. Yani hani ağlıyor namazda ondan o ses duyuluyor. Bunlar hep neyin göstergesidir? Peygamberimizin yavaş yavaş okuması, her ayette istemesi, bazı yerlerde sevinmesi, bazı yerlerde ağlaması, bazı yerlerde Allah'a sığınması. Bunlar hepsi gösteriyor ki Peygamberimizle bizim aramızdaki fark ve sahabeyle ve onların doymaması Allah'ın kelamını düşünüyorlardı. Allah'ın kelamını düşündüklerinden dolayı lezzet alıyorlar. Bu Allah'ın kelamı ya, yani bir normal kafiyeli şairin şiirini okuduğunuz zaman Hoşunuza gider, okudukça okumak istersiniz. Öyle mi? Bir ritim yakaladığı zaman insanlar şarkılarda... Eyazullah tabii müzikte insanlar bunu defalarca senelerce bunun modası geçmiyor dinliyorlar. Bütün kainatı aciz bırakmış olan muciz bir Kur'an. İcazıyla mucizesi icaz olan bir Kur'an. Yani bütün şiirde ve kafiyede en önde gelen Arap toplumunu susturan bir kitap bizi doyurmamasının sebebi budur. Yavaş yavaş manalarını düşünerek, zevk almaya çalışarak, onu tazim ederek, kalbi boşaltarak okumadığımızdan dolayı. Eğer bunları yerine getirilecek olsaydık biz de aynı sahabenin gibi ne olacaktık? Kur'an tadalacaktık ve onu okuduğumuz zaman bu bize ne yapacaktı? Onu okuduğumuz zaman bu bize fayda verecekti. Aynı zamanda şimdi dediğim gibi hani Kuran-ı Kerim'i düşünme noktasında dedim şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki e, Arapça bilmeyenler ne olacak? Sürekli eğer namaz dışında okuyor ise maliyle beraber okuyacak ve malini idrak ettikten sonra böyle tane tane üzerinde dura dura okuyacak birkaç kere aynı sayfanın meali okundu mu zaten bazı şeyler artık ne yapılıyor kavranıyor yok namazdaysa mealini çok iyi bildiği yerleri okuyacak e tabi Müslümanların hayatında Kur'an normal bir kitap gibi durduğundan dolayı normalde bir Müslüman Arapçayı velev ki bilmese yani velev bilmesin yani öyle bir Kur'an'ın manasını hangi ayette ne dediğini bilmeli ki manaları bilmeli o kadar haşir neşir olmalı ki artık Kur'an ferisi gibi olması lazımdır ama maalesef Kur'an'ı en iyi okuyanımız günde bir hizip okuma okumakla kendini çok iyi zannettiğinden dolayı Müslümanlar bir türlü bu mertebeye ulaşamıyorlar veya insanlara bol bol bol fikir kitabı dayandıranlar veya bol bol insanlara işte hikaye roman kitabı dayandıranlar mesela ben düşünüyorum Allah bize affesin okul okuduğumuz zamanlarda Allah'a tekrardan tövbe ediyoruz ona sığınıyoruz okuldan o dönemde Emine Şenlikoğlu'nun romanlarını okudukları kadar Kur'an-ı Kerim okusalardı, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinin hafızı olurlardı. Millet birbiriyle tartışıyordu. Hani romanın şurasında şöyle diyor, onu unuttum bak falan kes böyle yapmıştı falan. Bu kadar insanlar romanlara, Nur Dağı'ndaki çocuk. Herkes ezbere biliyordu bu romanı yani. Bunlar işte buna verilen vakit Kur'an-ı Kerim'e verilse, Kur'an-ı Kerim'e e kıssalar var. Bizden önceki insanların tarihleri var, olaylar var ve ibret. Allah'ın kelamı, roman bir yalan. Yani roman Uydurma bir hikaye. Bazı alimler bundan dolayı caiz dahi de değil diyorlar. hani bir yalan bu da. Nasıl şakanın yalanı olmazsa peygamberimiz haram kılıyorsa aynı şekilde hikayenin yalanı da olmaz yani. Öyle değil mi? Roman bir yalan. Olmayan bir şey. Ama Kur'an Allah'ın kelamı. Önünden ve arkasından batıl gelmeyen bir kitap. Her harfi insana sebep kazandıran bir kitap. Yani say say saymakla bitiremeyeceğin bir kitap. O gün insanlara bunu dayatanlar bunun yerine insanlara Kur'an-ı Kerim'i okutursalardı, <gülüyor> şu anda çok farklı bir nesil oluşabilirdi. <gülüyor> Bunları yaptıktan sonra işte dediğimiz gibi yani Müslüman sürekli Kur'an'la iç içe olan, Kur'an'dan bol bol ezberi olan, Tek başına kaldığı zaman en azından kendine yetecek kadar, okuyacak kadar ezberi olan insandır zaten. Bunun yanında o kadar Kur'an'la haşir neşirdir ki, neredeyse hangi ayetin neresine ne dediğini bilecek kadar nedir? Konulara vakıf olması gerekir. En sıkıntı sadece namaz içerisinde, o da ezberlerinden manası, bilinen yerlerden okunması da nedir? Daha faydalı olur. Bir nokta daha bunu yaptıktan sonra, Kur'an-ı Kerim kendine nazil oluyormuş gibi okumak. Yani mesela eline aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i kitabı önüne koyduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyor ya, şöyle okuduğu zaman hani يَيْوَاَلَّزِنَ amenu bu مَسُودَ Mesudaydı, bu Ebubekir'e bu Yahudilere değil. Bu bana, bu bana, bu bana, Allah bana hitap ediyor, Allah bana emrediyor, Allah beni nehyediyor diye bu şekilde yani taksis, alimlerin taksis demiş olduğu. Kur'an'ı kendine taksis ederek okumak. Sanki ayetler benim üzerime iniyormuş gibi. Okunduğu zaman şüphesiz ki bu Kur'an ne yapacaktır? Şüphesiz ki bu Kur'an o zaman insana fayda verecektir. Fakat ee, eğer bu şekil okunmadığı zaman bu İbn Mesudaydı, bu Yahudilereydi, bu Hristiyanlaraydı, bu bilmem şunaydı, bunaydı denildiği zaman bu kitap ne yapmayacaktır insana? Hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra hani bu şekil Kur'an Kur'an'ı tazim ettikten sonra, kalbi boşalttıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in manaları üzerinde düşünerek Düşünerek okuduktan sonra ve bana iniyormuş gibi okuduktan, bunun önünde abdest alıp Kur'an'ı tazim edip yüksek bir yere koyup bunları yaptıktan sonra başarıya ulaşıyor mu Kur'an okumamız, ulaşmıyor mu? Bunu nasıl anlarız? Veya gün geçtikçe bizde ilerleme var mı yok mu bunu nasıl anlarız? Bunu iki, yani iki yolla anlarız. Birinci yol, eğer okuduğumuz Kur'an zaman geçtikten sonra kalbimizi yumuşatıyorsa Kalbin yumuşaması demek ağlamak demektir. Gözlerimizden yaş boşaltıyorsa veya Kur'an dinlediğimiz zaman demek ki bizim programımızda ne vardır? Programımız tam gidiyor, doğrudur. Yoksa bu programda bir eksiklik vardır. Ne diyor Allah? Veya kiruna lil azkani yebkun veya kiruna lil azkani ve yebkun ve yeziduhum khusuğa. Onlar Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, Allah'ın kelamı okunduğu zaman onlar diyor secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Onların huşularını arttırır diyor. Yani bu nedir demek ki ha gerçekten Allah'ın övdüğü tabakaya doğru hani selim olan kalbe doğru gidiyoruz ya Allah izin verirse. Selim olan olan kalbe doğru gidişle demek başarı elde etmişizdir. Eğer Kur'an okunduğu zaman gerçekten bizi ağlatıyorsa hani Allah diyor elemiye lillezine amanu en takşaa iman edenlerin iman edenlerin Allah'ın kelamına karşı Kalplerinin yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor. Bu da nedir? Bu da zaten kalbin yumuşaması demek dediğimiz gibi gözün, gözden yaş boşalması demektir. Yine mesela Allah Azze ve Celle e, Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben hani övdüğü insanların Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman böyle olduğunu söyledikten sonra bir de Allah'ın kelamı anladığı zaman <gülüyor> Yani müminler o kimselerdir ki Allah anladığında kalpleri titrer. Kalpleri titrer. Allah anıldığında Allah'ın ayetleri de Allah'la beraber anılan şeylerdir. Allah'ın ayetleri anıldığında kalp titriyorsa ve bu da göze yansıyorsa eğer demek ki bu uygulamış olduğumuz program bizi ne yapıyor? Bu uygulamış olduğumuz program bizi e, başarılıdır. Burada bir eksiklik yok demektir. İkinci nokta Kur'an-ı Kerim'in üzerinde okuduğumuz ayetler günlük hayatımıza müdahale etmeye başlıyorsa günlük hayatımıza müdahale etmeye başlıyorsa demek ki programımız yolundadır. Yani bu programda bir eksiklik yoktur. Yok günlük hayatımıza müdahale etmiyorsa Kur'an mesela diyelim karşımıza bir olay geldi. Misal söylüyorum, birini sevmiyoruz ve sevmediğimizden dolayı adamın aslında hatasını böyle biri 10 yapıp, biri 10'u 100 yüz yapıp, yüzü 1000 yapıp adama saldırıyoruz. Eğer o gün veya o hafta okuduğumuz işte وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُهُ اَعْدِلُهُ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى Yani bir kavma bir olan düşmanlığını size adaletsizliğe sevk etmesin. Ya ben bu ayeti daha yeni okudum. Bak tamam doğrudur ben bu adamı sevmiyorum ama kinim var ama bu kadar da büyütülecek bir hata değil diye. Günlük hayatta bize örnek tabii bu bir örnek. Günlük hayatta bize müdahale ediyorsa hani okunmuş olan bir ayet veya ezberlenen bir ayet Ha tamamdır. Diyelim bir kardeşimize kızdık. Kızıyoruz. فَبِمَا rahmetin مِنَ اللّٰهِ لِيْنْتَلَهُمْ sen Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşadın. Ya bu peygamberimizin bir fiilidir. Dur ben de hakkını helal et. Onlar kendi aralarında birbirlerine yumuşak kafirlere karşı şiddetlidirler. Günlük hayatına müdahale ediyorsa eğer demek ki burada ne vardır? Demek ki bu yapmış olduğun programın sana faydası var. İşte cennetlere koşan insanlar. اِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ زَكَرُ اللّٰهِ Onlar hani günah işledik diyelim, bir günah işledik, şimdi ne yapacağız? Onlar öyle kimselerdir ki günah işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ı hatırlarsan, eğer ayet sana bunu hatırlatıyorsa, okumuş olduğun ayet demek ki senin program nerededir? Senin program yoldadır. Yok gün içerisinde yaptığın hiçbir eylemde, Kur'an her konudan bahsetmesine rağmen hiçbir ayet senin hayatına müdahale etmiyor ve seni bazı şeylerden alıkoymuyorsa ne programda hayır vardır ne de okumuş olduğun Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Hayır vardır. Demek ki ya Kur'an-ı Kerim okurken bu saymış olduğumuz mertebeler, tabi genelde alemler 10 tane sayıyorlar, 10 tane ee, İbn-i Ceviz'den özellikle naklediyorlar. Ee, ben özetledim yani bazıları böyle biraz gereksiz veya sofizmi andıran böyle ne, ne anlattığı belli olmayan bazı maddeleri içerisinden çıkardım. Bir de bunun yanında şöyle bir olay var, şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman özellikle iki noktadan istifade etmeye çalışın. Özellikle iki noktadan Kur'an-ı Kerim'de istifade etmeye çalışın. Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışın Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü bir insan en güzel kendini mesela bir insan düşünün. Kendi siretini, kendi hayatını, biyografi mi diyorlar Türkçe? Biyografisini yazdığı zaman bir insanı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Veya bir varlığı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Allah da kendi kitabında kendini tanıtıyor bizlere. Öyle mi? O zaman Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Şimdi Allah'ı tanımak öyle bir şeydir ki nefis teskiesinin de, imanın da, Allah'ı sevmenin de, ona dayanmanın da, dua edebilmenin de, cennete gidebilmenin de, hidayeti seçebilmenin de, Hepsinin özü Allah'ı tanımaktan geçer. Yani Allah'ı hakkıyla tanıyamayan bir insan her ihtiyacında ona el kaldırıp dua edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü Allah'a tanımıyor. Veya Allah hakkıyla tanı tanıyan bir insan Allah'tan başkasına tevekkül eder mi? Veya Allah hakkıyla tanıyan bir insan Allah'tan başkasından korkar mı? Veya Allah hakkıyla tanıyan bir insan sıkıntı anında dünya sıkıntılarından mesela şey yapar mı? Dünya sıkıntıları onu üzer mi? Üzmez. Neden? Çünkü Allah az devcelerleyi tanıyor. Ve peygamberin Sahabenin en büyük özelliği buydu. Onlar dış etkenlerden, kitaplardan, felsefecilerden, mantıkçılar, mantıkçılardan, kelamcılardan. Allah'ın onlar müşriktir, onları öldürün, onlar necistir. Mescidi harama yaklaştırmayın dediği adamların kitaplarından Allah'a tanımamışlardı. Öyle değil mi? Onlar Allah'ın kendi kelamıyla Allah'ı tanımışlardı. Bizim bugün sıkıntımız nedir? İhtikat dediğimiz ilmi Allah'ın müşrik dediği Aristo'nun mantık kaideleriyle okumaya çalışıyoruz. Öyle mi? Böyle bir toplumun Allah'a tanıması mümkün değildir. İşte bu Medine'deki... Münafıkların durumu gibidir. Yazunnune billahi zannel cahiliye. Allah hakkında cahiliye zannında bulunurlar. Allah'ı tam tanımadıklarından dolayı, Allah'ı hakıyla tasavvur edemediklerinden dolayı, şimdi Allah tasavvurunuz yanlış olduğu zaman İslam anlayışınız da yanlış olur. Çünkü siz Allah, mesela sadece Allah'ın rahmet sıfatıyla tanıyan bir insan zındık olur. Öyle mi? Neden dolayı? Çünkü rahmet hep affediyor. İçki iç, ki, hiç zina yap Putatap, herkesle iyi geçin. Mela berayı çöpe at. E, İbni Arabide olduğu gibi. Allah hep rahmetle tanıyan bir zındık. En sonunda ne oluyor? Zındıklaşıyor. Neden dolayı? Çünkü bu cahiliye zanlıdır. Allah'a tam tanımamadır. Ama Allah hem rahmet hem kahhar sıfatıyla tanıyan. İnna Rabbi laşidül Aqab, ve inna hu Rahim. Allah kerimede Allah diyor o. Yani hesabı şiddetli olan ve gafur ve rahim olandır. İki özelliğini birden tanıtıyor Allah. Allah'ı bu şekilde tanıyan insan günah işlediğinde ya Allah rahmet eder diye umandır. Rahatlık anında da günah işlemeyendir. Allah aynı zamanda azabı hesabı çetin olandır diye tam ve gerçek bir tasavvurla Allah'a tasavvur etmek budur. Yoksa Mekke'deki münafıklar gibi yazunnune billahi gaira'l hak <-i> zann-ı cahiliye öyle de mi hafız zanununa billahi gaira'l hak <-i> zann-ı <cahiliye> hak olmayan cahiliye zannıyla Allah'a zanda bulunurlar ne gibi eğer kardeşlerimiz buradan çıkmasalardı bizimle beraber otursalardı öldürülmezlerdi bu nedir Allah'ı yanlış tanımadır öyle mi Allah bunu yazmışsa diyor Otursanız da çıksanız da yatağınızda da olsanız ölüm gelip size yetişecektir diyor Allah Azze ve Celle. Onlara neyi öğretiyor? Siz Allah'a tanımamışsınız. Cahiliye zannıyla bir yere varılmaz diyor Allah. İşte bizim de hem sülükiyatımızın, hem ahlakımızın, hem imanımızın, hem tevhidimizin, hem kalp huzurumuzun olabilmesi için Allah Azze ve Celle'yi tanımamız lazım. Bir varlığı en iyi tanımak onun kendi anlatımıyla olur. Ve Allah Azze ve Celle kendini ı Kerim'de ne yapıyor? Kendini Kur'an'ı Kerim'de tanıt. Tanıtıyor bizlere. Düşün. Mesela adam okuyor. Muhakkak ki o işiten ve bilendir. Tamam mı? Bugün bunu okudu. Ha yolda gidiyor. Benim Rabbim işitendir. Her ağzından çıkanı biliyor. İşitendir. Ha, o zaman birine mesela gıybet yapıyor ya benim Rabbim işitendir. Yani bu giden boşa gitmiyor bak Rabbim işitiyor bunu yazdırıyor. Bu adam gıybet yapmaz. Allah bu şekilde de, yalan konuşmaz. Benim Rabbim işitiyor der. Batılı konuşmaz. Kendin menfaati için tevhidi bozup işte hakla batılı birbirine karıştırmaz. Neden? Dünya menfaatleri geze dinini satmaz. Çünkü benim Rabbim biliyor, görüyor. Ya şimdi tamam da hani o... Tek bir yerde kaldı bir kadına bakmaz. Neden bakmaz? Çünkü Rabbim görüyor. Öyle bir görme sıfatı var ki mutlak bir görme. Yani zamanla mekanla kayıtlı olmayan bir görme. Allah'ı böyle tanıyan ve iman eden bir insanı düşünün. Düşünmenize gerek yok sahabe. Bunun canlı örnekleri var. Ufak tefek ayak kaymaları olsa da tarihlerinde. Fakat bunun tarihte görülmemiş bir canlı örneği var yani. İşte bunun sebebi nedir? Çünkü bu insanlarla bizim aramızda bir fark var. Bunlar Allah'ı Allah'ın kitabından tanıdılar, biz ise Allah'ı Aristo'nun mantık kaideleriyle itikat kitabı yazmış, bir sapın kitabından tanıyoruz. Veyahut da adam şöyle başlamış, Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne cisimdir, ne... e nedir bu Allah o zaman? Yani mesela açın basit bir key. Kimdir bu Allah? Yani ben böyle bir Allah bana bir tuhaf geldi yani. Ne cevherdir, ne arazdır, ne gektedir. Ne peki bu ne yani? Ben bunu o sen onu anlamazsın. Ya ben onu anlamasam niye Kur'an'da bana kendini bütün sıfatlarıyla tanıtıyor? Beni isimlerimle anın diyor Allah azze ve celle. Bizim itikadımızda nedir? En güzel isimler, en güzel sıfatlar, noksansız sıfatlar onundur. O arşına istiva etmiş mutlak yücelik sıfatı ona aittir. Arşı yedi kat göğün üzerindedir. Onun üzerine hiçbir şey çıkmaz. O işitendir, görendir, kendi sesiyle konuşandır. Her şeyin en ona layık olan, en güzeli onundur. Ya böyle insanın kalbi titriyor bunları söylediği zaman. İşte Allah selef itikadıyla Allah'ı tanımak lazımdır. Yani daha açık ve net bir şekilde selef ve ehli sünnet itikadıyla Allah'a tevilsiz, yorumsuz, tatilsiz, teşbihsiz, hiçbirine girmeden Allah Azze ve Celleyi ne yapmaktır? Bu şekilde tanımaktır ve bu Allah'a tazim ettiriyor insanın kalbinde. Amaçın bir bir bir eşarî Maturidi veya bir felsefe kelam kitabını böyle insanın Allah hakkında bu ne diyorsun yani bu böyle baktığın zaman bundan derken bu itikat kitapları insana canlılık da vermiyor. Yani bakın genelde böyle işte genelde diyorum ama istisnalar itikadı bu noktada güzel olmasa da muahid insanlar var tabii ki de genel olarak diyorum. Genelde böyle bel işte bu tip insanlardı. Tabii hidayet Allah'ın elindedir. Bugün selefiler diye geçinenlerin %90'ı da sapıklık içerisinde de yani Allah azze ve onun bunun tanıtımıyla değil, Allah'ı kendi kitabında onun istediği şekilde tanımak vardır. İşte böyle olduğu zaman da ne olur? Böyle olduğu zaman da sahabe gibi bir nesil ortaya çıkar. Ama onun kitabından bunu, adam Allah diye bir kitap yazmış. Allah. Kitabı açıyorsun, ayet maalesef bir adam anlatmış. Anlatmış. İlk, ilk 30 40 sayfadan bahsediyorum. Kalanını bilmiyorum. Adam anlat. E ne anlatıyorsun sen? Allah'ı mı anlatıyorsun yani? Hani Allah'ı anlatıyorsan 6000 küsur ayet sana yetmiyor mu mübarek? Yani sen her sayfaya bir ayet koysan Allah'ı anlatan meseleyi bitireceksin zaten. Ne anlatıyorsun yani? Bunlar hepsi nedir maalesef? Bunlar Ciddi sıkıntılardır ve böyle Allah'ı tanıyanların da Allah hakkında cahiliye zanları vardır işte. Yani böyle Allah'ı tanıyanların Allah hakkında zahiliye zanları. Ee, mesela şimdi adam yani biriyle konuşuyoruz hani Allah'ı tanımamanın, Kur'an-ı Kerim'den tanımamanın. ya diyor Allah bu kadar insana diyor, şu kadar insana yani genel kast ediyor. Müşrik diye işte diyor mesela 42 milyon oy vermiş diyor. Allah diyor bunlara şimdi... Hepsine azap mı edecek diyor yani. Hepsi diyor bunların namaz kılıyor, hepsi bunların işte oruç tutuyor İslam için. Şimdi aslında düşünüyorum mesele yine Allah'a tanımamaya geliyor. Adam bilse ki Allah'ın velak azara cehenneme kethiran min vel is biz cehenneme insanların ve cinlerin bir çoğunu doldurduk. İnne Allah en Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. İnnehum en eshrakebi kim Allah'a şirk koşarsa Hz. İsa'nın dilinden Allah ona cennete haram kılmıştır. Vema yu'minu ekserhum billahi illa onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Böyle Allah tanısa bu sıkıntı olmayacak. Ama adam sadece ve el Gafurur Rahim vehu Gafurur Rahim o affedendir, o affedendir. Allah böyle tanıyınca ne yapamıyor? Müşriye dahi müşrik diyemiyor adam. Ama Allah'ı tam bir şekilde tanısa, Allah kime rahmet eder? Allah müminlere rahmet eder. Allah kime rahmet eder? Allah onun yolunu seçmiş, her şeyi ona tercih etmiş olan insanlara rahmet eder. Böyle bir Allah tanı. Allah kafirlere kahreder. Peki Allah'ın bu kahar sıfatı nerede tecelli edecek? Allah'ın bu her şeyin karşılığını verme sıfatı, adalet sıfatı nerede tecelli edecek? Bunların tecelli edebilmesi için, daha doğrusu sözün özü yani itikattaki sapma, Hepsindeki sapmanın özü nedir? Hepsindeki sapmanın özü insanın Allah'ı gerçek şekliyle tanımamasıdır. Eğer insan Allah'ı gerçek şekliyle tanısa ki insan da Allah'ı nereden tanır? Kendi kitabından. Allah kendini kendi kitabında tanıtıyor. Ya Kur'an okurken bu fırsatı değerlendirin. Yani her sayfada ben Rabbimi tanıyacağım. Ben Rabbimi tanıyacağım diye Kur'an'ı Kerim'i okuyalım. Bu şekilde Doğru bir Allah inancınız olur. Yoksa ilk 40 sayfası bomboş felsefecilerin sözüyle olan bir Allah inancınız olur. Yani eğer kendinize göre Allah tanımaya çalışırsanız. İkinci nokta Kur'an-ı Kerim'de Şimdi mücadele ortamı mücadele zordur. Öyle mi? Özellikle tevhid yükünü yüklenen insanlar için mücadele ciddi manada nedir? Mücadele ciddi manada sıkıntılıdır. Ve Allah diyor biz bu yükü diyor dağlara yükledik dağlar kabul etmedi diyor. Öyle mi? Fakat zalim ve cahil olan insan kabullendi diyor. Sen diyor bu, biz diyor bu kelamı dağlara indirsek. Lâ enzelnâ hâzâ al-kurbete <gülüyor> le râytahu khâşi'an mutasaddı'an min khashyetillâh. Allah'ın korkusundan param parça olduğunu görürdün sen diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a. İnne <gülüyor> sanunkhu aleyke kavlen sekîlâ diyor. Biz sana ağır büyük yükleyeceğiz diyor. Yani tevhid daveti nedir? Tevhid daveti ağırdır. Hatta vahiy yani özellikle Kur'an-ı Kerim ağırdır. Hani diyor ya sahabe Peygamberimiz benim dizimdeydi, dizim ezilecek zannettim. Hazreti Ayşe diyor yani şeyin altında Peygamberimiz kış gününde böyle ter ter ter ter dökerdi diyor. Ve Peygamberimiz bir hadiste diyor ya bu zil sesi şeklinde gelen yani zil sesi dediğim bu işte salsaletul caras şeklinde gelen vahiy diyor en ağır olanı odur. Sahabe Hafız İbn-i Hacer açıklarken diyor aslında vahiyin her türlüsü ağırdır. Yani hani alemler bunun farkındadır işte bir ilk Bukhara'nın başında bir vahi vahiy var ya oradan diyor aslında her vahiy ağırdır yani tek bir çeşit değil bütün çeşitleri ağırdır. Yani tevhid daveti ağırdır kısacası. Şimdi sahabeyi Allah neyle terbiye etti? Yani sahabenin yükünü Allah neyle hafifletti? Şimdi müşrikler toplanmış, Müslümanlara diyor. Her tarafta aynı bu dönem gibi bir taraftan iftiralar. Öyle mi? Aman bunlar irtica birbirlerinin beynini yıkıyorlar, aman çocuğunu kurtar, aman bırakma çocuğun gitsin, aman işinden oldu, aman okulundan oldu, aman ticaretinden oldu, aman Muhammed sihirledi, aman büyüledi derken Allah Azze ve Celle ne yapıyordu bunlara? Tam o sırada dikkat edin bütün kıssalar Mekki'dir. Yani peygamberlerin kıssaları Mekki'dir. Allah bir bakıyorsunuz bir tane sure indiriyor hemen o sırada. Öyle mi? Gelen surede mesela bakıyor. أَلَمْ تَرَفَعْلَ رَبُّكَ بِعَاتٍ senin Rabbin'in at kavmine ne yaptığını görmedi mi? اِرَمَذَاتِ الْاَيْمَاتِ Onların şöyle, şöyle büyük şehirleri vardı. Anlatıyor ve وَفِرَعُونَ ذِي الْاَوْتَاتِ İşte o e, askerler sahibi veya işte başka tefsire göre çadırların şeyi olur ya, kazık mı? Kazıkları olan sahibi Firavun. Şimdi Firavun'u öyle bir anlatmış ki Allah, hani Firavun bir gün kalkıyor, şunları kesin, bunları bırakın. Böyle bir adam yani yani şunlar piramit yapsın 100 kişi ölsün bir şey olmaz böyle bir adam bir bakıyor diyor Allah. Biz onu da onun askerlerini de yerle bir ettik diyor. İşte burada sahabenin kalbini sağlamlaştırıyor Allah. He diyor sahabe bu Ebu Cehil daha Firavun'un yanında ne ki Allah onu bile helak etmişse Sabredenlerin ve Allah'ın ayetlerine yakinen iman edenlerin karşısında bunları dahi helak etmişse diyor Allah. O zaman Allah bir gün bizde ne yapacaktır? Allah bir gün bizde kurtaracaktır. Peygamber geliyor Yasir ailesinin yanına. Yani normalde Allah'ım Allah bu müşrikleri yerle bir et bunları kurtar diyebilir demiyor. sabran ya ala Yasir diyor. Sabredene ya inne mev'idekumul cenne. Sizin varacağınız yer cennettir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam bunlara. Şimdi öyle diyor da. Şimdi Yaser ailesi de Kur'an'da iniyor bu arada. Hani önceki kavimlerin hikayelerini anlatıyor öyle mi? Ve Allah nedir ve kullen nakussu aleyke min enbair rusuli ma nuthbitu bihi Biz sana önceki peygamberlerin kıssalarını senin kalbini sağlamlaştırmak için anlatırız diyor. Yani kalp sağlamlaşıyor kıssalarla. Yani önce Allah mesela açın şeyi okuyun bir. İşte Semud kavmi. Tamam mı? Ve Semudellezina ve Semudellezina Cabu sakr filwat mı diyordu? Bilwat. Onlar ki işte mesela başka ayetlerde Allah azze ve celle diyor işte şeyleri oyanlar. Yaptıhdunun el jibale kusuran ve suhulan ve yaptıhdun el jibale kusura diyor. Ve nihatun el kusura. Ha. Onlar kolay yerler edinip dağları oyarlardı diyor. Dağlarda adam ev yapmış. İran şehrini düşünün anlatılanları. Firaunu Firaunu hiçbir şey değil. Sadece firavunu düşünün yani. Bir bakıyorsun yasın Allah ne diyor? Fa أخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. ses aldı, bir çığlık kaldı, bir helak kaldı onları. Ne oldular? Diz üstü çöküp kaldılar. Bitti. Ömürleri bu kadar yani. Yarım sayfalık bir ömürleri var. O tuğyanın, o küfrün, o zulmün yarım sayfalık bir ömrü var Allah'ın yanında. Allah istediği zaman. İşte Kur'an'ı bu şekilde okuyun. Yani tevhidin yükünü kendinizden Kur'anla hafifletin. Kalbinizi debdebelerde Kur'anla sabitleştirin. Çünkü Allah peygambere böyle diyor. Yani biz sana bu kısaları anlatırız ki Kalbini ne yapalım? Kalbini e, sağlamlaştıralım diye. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَاقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Anlat ki kıssaları, umulur ki düşünürler. Düşünün, taklit etmeyin. fizilalde veya i̇bn Kesir'de, Kurtubi'de gördüğünüzde yetinmeyin. Siz de düşünün. Allah ne istiyor? Kafa yorun, kalp yorun. Aynı sahabenin ve bizden öyleki tefsircilerin vardığı noktalara anladıkları güzelliklerden mutlaka bir parıltı da olacaktır? Mutlaka bir parlatı da size doğacaktır. Yani o zaman iki tane Kuran-ı Kerim'de okurken özellikle bir, sürekli Rabbimi tanıma, Rabbimi tanıma, Rabbimin sıfatları, bir Allah, sağlam bir Allah tasavvuru oluşturun kendinize. Nifak ehlinde olduğu gibi cahiliye zanlıyla Allah'a yaklaşmayalım diye veya felsefecilerde olduğu gibi. ikinci nokta. Tevhid yükünü yüklenmeyi kabul etmişseniz eğer ki dağlar bunu kabul etmemiştir, bu yükü kendinizde neyle hafifletin? Bu yükü Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hafifletin ve bu da kıssalar üzerine tedebbür edin. Kıssaları günümüzde kıyas edin. Amerika'yı Firavun'la kıyas edin mesela. Öyle mi? Mustadhafların halini ve yakinen iman edin ki eğer sabredip... Allah'ın nur suresindeki dört şartı, iman, salih amel yani sünnete uygun amel, Allah'a ibadet ve Allah'a şirk koşmama, bunu gerçekleştiren sabırlı bir toplum çıkarsa Allah bunları helak ettiği gibi bunları da helak eder. Yani onların dağlarda yaptığı evleri yerle bir eden Allah, Sizce firavunun yapmıyor. işte Amerikan'ın yapmış olduğu kuleleri de yerle bir etti yani. Aynı Allah değil mi? O gün kudreti, bugün kudreti değişti mi? Teknolojinin gelişmesiyle Allah kudretinde aciz mi kalıyor? Haşa vekalla. Öyle mi? Bunların teknolojisi nereye ulaşırsa ulaşsın Allah'ın kudretinin altındadır. Öyle mi? Ve Allah'ın istemesine bağlıdır. Yani bunların teknolojisi bile Allah'ın isteği isteği içinde gerçekleşir. Allah istemese bunlar bunları da yapamazlar yani. Böyle bir Allah inancı ve eski kavimleri günümüze Kıyas edersek Allah'ın izniyle peygamberin ve sahabesinin işte kalbinin mutmain olduğu gibi bizim de kalbimiz ne olacaktır? Bizim de kalbimiz mutmain olacaktır ve dediğimiz gibi yani bu derslerin bereketlenmesi için nefis teskiyesinde anlatmış olduğumuz her ders en azından ne yapalım? Hayatımızın bir yerine yerleştirelim. Yani velev hiç olmasa şu anlattığımız şekilde Kur'an-ı Kerim'i günde bir ayet dahi olsa okuyalım. Ta ki öğrendiklerimizle amel eden ve Allah'ın ameline bereket kattığı insanlardan olalım. Tabi yapabiliyorsanız bir cüz, iki cüz, üç cüz okuyun da hiç olmaz. Hani bunu işledik bari bunu hayatımın bir yerine yerleştireyim düşüncesiyle. Veya bir namazda bile olsa bir Fatiha'yı bu şuurla okuyun yani. Bu şekilde Allah'ın izniyle ne olsun Allah da buna bereket kassın wa aakhiru da'wana anil rabbil alemin.